Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nureddin Yıldız hocamla beraberiz Hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür ederim hocam Nasılsınız afiyet olsun Elhamdülillah, elhamdülillah. Sesiniz biraz e, Ankara yorgunluğunu taşıyor <gülüyor> Öyle e, yani Perşembe şey yapacaktık. O kaydı yapamadık. Ee, hayırlısı olsun. Allah sağlık, afiyet versin. Cemiyen, Rabbim sesimizi uyan. korusun hocam. Soluğunuzu korusun inşallah. Kalbimizi, sesimizi. Kalbimizi de korusun. Hı. Hocam bugün e, nefis üzerine konuşalım diye düşündüm. Yani Nefis Kur'an'da e, önümüze konan e, bir kavram. İçimizde olan bir varlık, hadise ve nefsin insana fücuru da takvayı da telkin edebildiği böyle bir potansiyele sahip olduğu yine Rabbimizin kitabında, Kur'an'ımızda mevcut olan bir şey. Bunu aslında Müslümanlar önemsemiş de ee, ve nefis terbiyesi gibi, nefsin tezkiyesi gibi yine e, Kur'an'dan alınan kavramlarla farklı bir e, gündem de oluşturulmuş. Bugün bunu konuşalım. Biraz da konu nefis ter tezkiyesi, terbiyesi sanki sadece tasavvufun meşgalesiymiş gibi de bir durum ortaya çıkmış yani herhangi bir Müslüman içinde nefis gündemi olmalı mı olmamalı mı bu iş sadece Müslümanların belli kesimlerine has bir sorumluluk mu hassasiyet mi bunlar da sanıyorum ki önemli İsterseniz. ...nefis dediğimizde neyi anlıyoruz... Ee, ...anlamamız lazım... ...oradan başlayarak... ...devam edelim hocam... İnşallah. ...bismillahirrahmanirrahim... ...şunu düzeltmemiz... E, ...yararlı olacak hocam... ...şimdi şöyle zannedersek... ...yanlış anlamış oluruz... ...bir insan Müslüman oluyor... E, ...Müslümanım diyor... E, ...namaza camiye gidiyor... ...Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuyor... ...bu Müslüman... ...böyle Müslümanım demekle... ...namazını kılmakla... ...içi tertemiz... ...bir sorunu olmadan... ...işte eceli gelmediği için de henüz cennete girmemiş... ...ama cennete potansiyel aday... ...hiçbir sorun yok... ...öbür adam kafirim diyor... ...namaz yok, oruç yok, Allah yok... ...dolayısıyla onun içi hep necaset... ...hep berbat... ...bu anlayış yanlış... ...nasıl Müslüman olunca... İnsanın ciğerleri değişmiyor, kalbi değişmiyor, böbrekler aynı. Evet. Müslümanın bedeniyle kâfirin bedeni arasında bir fark yok. Aynı şekilde Müslüman bir insanın, Müslümanlık yaşayan bir insanın da iki düşmanı sabittir. Bir dış düşman var, iblis. Evet. Bir iç düşman var, nefis. nefis. Dış düşmandan Allah'a sığınıyoruz, iblisten. Evet. ...koru bizi yarabbi diyoruz... ...gerekli tedbirleri alıyoruz... ...evuzü billahimineşşeytan... ...en azından, en azından. Evet. ama... E, ...interneti de düzenli kullanıyoruz... E, ...neticede yani sadece Allah'ım... ...beni koru deyip de... ...internet bataklığına devam edeni korumuyor Allah... Evet. ...yani maddi tedbirleri de... Yani ...biz alıyoruz... ...sadece sözde Allah'a sığınmak yetmiyor... ...yani beni soğuktan koru yarabbi demek yetmiyor... ...ısıtıcıyı evet. da açman gerekiyor... Elbette. ...gibi... Evet. ...bir de iç... Potansiyel kaydırıcı Zemin bozucu bir Düşmanımız var Buna da nefis diyoruz Bu nefis Mutlak, Kon... mutlak düşman diye mi Hayır var? hayır ha, Evet. Potansiyel düşman evet. Potansiyel düşman Kontrol altına alınması mümkün İnsanın Müslümanlığının Namazdan oruçtan cihattan ne anlıyorsak Müslümanlıktan ...Müslümanlığının hızı da... ...hantallığı da bu nefisle ilgili zaten. Evet çok güzel. Yani Müslümanlığımız... ...nefsimizi disiplin altına alabildiğimiz kadar Müslümanlıktır. Evet. Yani namazın bile e, damarında... ...nefsi e, disiplin etmek var. Var evet. Çünkü nefis gerekli. Nefis keban barajı gibi üretiyor. Sürekli evet. enerji üretiyor. Bu enerjiyi trafoda kontrol edemeyen yanıp gidiyor. Evet. Yani Müslümanın vazifesi trafo olmak, beynini trafo olarak kullanacak. Evet. Yani kaç milyon watt gelirse gelsin ampul için gerekli Re olan. Regülatör yani. gibi. Regülatör, regülatör gibi. gibi. Yani. Evet. Vazifemiz bizim beynin vazifesi bu, Müslümanın dirayeti bu. Allah'ın bize verdiği irade de bunun için gerekli zaten. Evet. Dolayısıyla bir Müslümanın ...mücadelesinin adı... ...nefsini disiplin etme mücadelesi olabilir. Evet. Bu disiplin edilmediği zaman... ...nefis götürür, sel gibi götürür. Yani ne yapıyor Müslüman? Bir barajda topluyor suyu... ...sulamada kullanıyor. Nefis hocam şeye <gülüyor> daha mı yatkın? Böyle şeytanın... ivasına Her şey... şeye yatkın hocam, milyarlarca metreküp su bu. Yani her şeye mi yatkın? Ya mesela... E... ...takvaya da fücura yöneldiği gibi kolay... ...yönelebilecek bir potansiyel mi? Nefis? Su, su, sel olduğu zaman afet hocam. Evet. Barajda tutulduğu zaman da nimet. Nimet, evet. Nimet. Yani insanın cennet damağı, cennetteki huriler arzusu... ...ırmaklarını cennetin düşünmesi nefsin kışkırtmaları aslında evet. yani. Allahü Teala niye cennetteki nimetlere bizi coşturmak murad ediyor... E, nefis bunlardan hoşlanıyor çünkü. Evet. Ne, nefsin hoşuna gidiyor bunlar. Eğer kontrol edemezsek nefsi nefis en büyük bela. Evet. Şeytandan daha büyük bela. Yani çünkü bu senin bünyende. Yani iki kaşının arasında, iki dudağının arasında sendenmiş gibi konuşuyor. Sensin. Evet. E, o sensin. Bu sebeple e, niye tasavvuf mesela nefis terbiyesinde en uygun görülmüş Tarih boyunca veya e, tarikat diyelim tasavvufu insanlar bazen ne demek olduğunu anlamıyorlar. Tarikat diye indirgenince evet, anlıyorlar. Evet. Niye? Nefis terbiyesi hep ona mal edilmiş. Çünkü insanlar hep bir mürşit, bir yönlendirici yani şöylesi daha uygun diyen olmadığı sürece kendi hatasını görmüyor. İnsan omuzun arkasını görmüyor. Evet. Birisi omuzun arkasını gösterince aynaya bakınca oluyor. Mürşit. ...ayna vazifesi yapıyor. Evet. Veya işte... E, ...kimse o mürşidin... ...konumunda olan. Bu sebeple... ...nefis esasen... ...bizim kontrol etmemiz gereken... ...sorumluluğunu bizim taşıdığımız... ...bir varlığımız. Ama yardım alınca çok daha rahat... E, evet. ...insan yönlendirebiliyor... ...nefsini. <gülüyor> Bu sebeple... E, ...Müslüman olarak biz... E, ...nefis konusunda... Asla yani baş edilmez bir bela ile karşı, karşı olduğumuzu düşünmüyoruz. Bu da önemli hocam bu önemli bir tespit yani Tabii. ya ya ne yapayım nefsimle baş edemiyorum falan. Bu, bu ne demek olur Allahu Teala bizi aslında kazanmayacağımız bir imtihanla baş başa koymuş olur. Evet. E bu Allahu Teala'nın şeriatında yok. Evet. Yok öyle gücümüzün yani, yetmeyeceği şeyi bu, yüklemiyor bize e, Rabbimiz. Ama söyleyeyim. şu denebilir. Nefis imtihanı, öyle Müslüman oldum demekle, öyle e, tarikata girdim demekle, ya da işte umreye gittim demekle çözülür bir sorun değil bu. Ee, akıl bali olduğu gün... Yani adam namaz kılıyor da nefis işini halletmemiş oluyor. Yani namaza rağmen devam eder. E, devam Nam ediyor. Namaza evet. rağmen devam Oruca eder. rağmen devam ediyor. E, oruçta gıybet yapar. Evet. Nefes işte tat alıyor başkasını konuşmaktan. Evet. Müslüman olarak şunu düşünmek zorundayız. Nasıl her aldığım nefesi dışarı vermediğim takdirde boğuluyorum? Evet. Yani nefes sadece dışarıdan oksijen almak değil değil mi? Alıp vermek. Sürekli alsan iki üç dakika sonra o da ölüm sebebi. Evet. Ne sürekli verebiliyorsun ne sürekli alabiliyorsun bir yoğun mücadele. Aslında nefeste biz bir mücadele yapıyoruz. Evet. ...alma verme... ...alma verme... ...ortada dengede hayatımız devam ediyor... ...yani bir Müslüman... ...hacca gittiğinde... ...nefis onunla beraberdir orada... ...yani hacca gidince nefsi İstanbul'da bırakıyor... ...bırakmıyor... E, ...Medine-i Münevvere'de ibadet olmuyor... ...bilakis... ...mesela eşiyle hacca giden pek çok... ...kardeşimizden dinledim... ...ben orada bulunduğum zamanlarda da çok gördüm... ...yani oraya gidince... ...cennetten yeni gelmiş iki Allah dostu karı koca gibi yaşayacaklarını zannediyorlar. Ya İstanbul'da yapmadığımız tartışmaları yaptık diyor. Evet. Niye? Yanılgı İstanbul'da nefsin kaldığını zannetme. Hayır, nefes alıp verme devam ettiği sürece nefsin kontrolü de devam edecek. Çünkü bu barajda milyarlarca metreküp suyu toplamışsın sen. Bunun kapağı ne zaman devrilirse o zaman öldürür. İster yaz olsun, ister kış olsun... ...sele dönüşün... İster oruç olsun, ister haç olsun, ister namaz olsun... Mesela camide... ...bir Müslüman namaz kılarken... ...şehevi şeyler düşünür mü hiç? Bankada faiz düşünür mü hiç? Alimallah öyle bir düşünür ki... ...unuttuğu banka hesapları bile aklına gelir. <gülüyor> evet. Yani camide olmaz diye bir şey... ...camide nefes almıyor musun? Alıyorsun... Nefis e nefesle nefes gibi bir şey. Nefesle evet. nefes aynı. Aynı. Aynı, aynı kelime. de neredeyse evet. aynı. aynı evet. E, dolayısıyla mesela şöyle düşünülüyor. Yaşlı dede. Evet. Bunda şehvet ne arar? Kim dedi? Evet. Şehveti pratiğe dökme tahakati yoktur. Evet. Ama onun sen evlendiği zamanları bir anlattırsan ona bak nasıl heyecanla anlatıyor hala. Evet. Yani biz e, düzeltmeye çalıştığım ya da konuyu oturtmak istediğim zemin olarak söylüyorum. Yani Müslüman olduk. Hele hacca gittik. Bir de Kur'an okuyabiliyoruz. Hafızız. Ehli tarik olduk. Tamam. E bu işler düzene girdi. Yanlış. Bu işler yani tasavvufun içine girdik Hı. diyelim ki boylu boyuna tarikatın içine boylu boyuna girdik. Nefis problemi Bir dakika, bitmiş hocam, şeyh efendi olduk diyelim. Şeyh efendi olduk. bin tane İnsan gelip bizden Allah peygamber ve zühd öğreniyor diyelim. Yine şeriatımız bir kadınla kalvet yapamazsın diyor. Evet. Ya Şeyh Efendi de nefis mi olur? Nefsin alası olur Şeyh'te. Niye? Evet. Çünkü onu yuvarladığı zaman şeytan o nefis propagandasıyla yuvarladığı zaman çok güçlü bir iş yapmış olur. Şeytanın en büyük... Zaferi olur. Tabii en üstteki kadroyu yakalamış olacak. Evet, beyin, beyni takım, yakalıyor. Takım kaptanını çökertiyor. Evet. Beyin, evet. Evet. Bu, dolayısıyla... Şimdi... Ya, cumadan cumaya gidenin nefsi... Beş vakit kılanın nefsi... Gece teheccide kalkanın nefsi... Aynı mı bunlar? Olur mu ya? 70 kilometre sürat yapan bir arabayla... 25 kilometre sürat yapan traktörün... Kaza oranı aynı mı? Evet. Bu... ...yolda kazadır... ...insanın hataları, günahları... ...yolda kaza üretmektir... ...bu sürat arttıkça... ...kaza riski de artar... Evet. Ölüm, ...ölüm oranı da artar... ...bunun için mesela... ...Kuran'ımız İsrailoğullarından... ...Bel'an bin Bağura denen... E, ...zatı örnek evet. veriyor... ...nerelerden nerelere yuvarlanmış adam... ...yani... ...bugünkü deyimle keramet üstü keramet gösteren bir adam... ...kerametlere boğulmuş bir adam cehennemin dibine düştü Allah buyuruyor. Ya. Çok yüksekten düştü çünkü. Evet. O da yani farklı rivayetler var. özü önemli değil olayın. Ama genel olarak o çok basit zannedilen bir şeyden yuvarlandı. Yani Allahu Teala'nın kerametlerini kendinde kudret zannetti o. Allahu Teala da onu ceza cezayla cezalandırdı. Dolayısıyla Müslümanlığımızı Karun'un da aslında abit bir insan olduğu ama en az Aleyhisselam'ın kuzeni hocam. Evet. Yani evet. şey değil, Firavun'un abisi değil. <gülüyor> Biz zannediyoruz ki Firavun'un abisi, Firavun uşağı oldu sonunda ama. Evet. Niye? E çünkü nimeti takdir edemedi. Onun kaynağını takdir edemedi. Hem nimeti takdir edemedi hem de kendisini garantide gördü. Yani mal işi ayrı. Evet. Aslında sekülerist ...layık düşüncenin temeli belki Karuna dayanan ekonomiler, liberal evet, kafa evet. o var. Bu ayrı Allah ayrı demeye kalktı. Evet, evet. Bunlar benim ekonomik projelerimdi diyor. Evet. Yani ona Allah hatırlatıldı çünkü. Ona sen dindar adamsın ne yapıyorsun dendi. Liberal kafayla cevap verdi. Evet. Bunlar ekonomik Bu işte değil. Allah yok dedi haşa. Yok demedi. Öyle demiyor Kur'an-ı Kerim ama malı ayırıp Allah'ın şeriatı dışında bir pratikte görmek isteyince evet. e, sekülerist bir kafa bu. Liberal evet tarz bu dolayısıyla Müslüman evet. Karun olmak istemiyorsa liberal de olmayacak. Evet. Gibi söylüyoruz bundan biz. Burada özellikle nefis meselesinde kesinlikle Allahu Teala bizi aşılmaz Himalya dağlarında koşarak yürüyeceksiniz dikeyine demiyor. demiyor. Öyle değil. Öyle değil. Yani aşılabilir Elbette. bir engel. Düz, ama düz vadide bir yarışa davet ediyor. Evet. Ayakkabılarınızı giyin. Düz yolda yürüyeceksiniz diyor. Evet. On kilometre, elli kilometre. Bu bir. Ne demek düz yolda? Yani Himalya dağında koşulmaz. Evet. Çünkü tırmanma Hı -hı. olur ancak bunu istemiyor Allah çünkü Hı -hı. olur bir şey değil bu. Evet. Ama oturduğun yerde de değil. Bir yürüyüş parkurundasın sen. Hı -hı. Bu son o güne. Kadar. farkında olmak lazım. Dolayısıyla insan mesela. E, ...diyelim ki nefsin en hoşuna giden şeylerden para toplamak. Evet. Yani bu para toplama çocukken harçlıktır. Evet. İhtiyarlarken geçim meselesidir. Ama her zaman e, para üzerinden nefsin terbiyesi söz konusudur. Evet. Birincisi bu yani Rabbimiz bizi kazanılmaz bir e, badireye sokmuyor. sokmuyor. Bu bir. Buna iman edin. Aksi takdirde Allahü Teala'ya zulüm isna etmiş oluruz Tabii. haşa. Yani fıjur da var, takva da var. İkisi nefis, ya... nefis evet. milyarlarca metreküp suyun toplandığı bir barajdır hocam. Evet. Sulamada da kullanabilirsin. Cenni... Sel haline de gelebilir patladığında. Kontrol etmediğin zaman da tarlanı her şeyini alır götürür. Evet. Nefis budur. Yani Allah muhafaza buyursun götürür hiç. Hiç şakası. Yani nefis potansiyeldir bu hususta. Evet. Bunu biz disiplin ettiğimiz zaman Mesela hayrı emreden nefis de söz konusu. Evet. Yani iyiliği de teşvik ediyor. Yani insanın e, cennet arzusu nefsin bir tür e, isteklerindendir. Yani cennette niye allah Teala şöyle güzel hayatınız olacak diyor. Mesela niye cennette koltuklara yaslanacaksınız diyor. Çünkü nefis dediğin şöyle akşam gelip bir yaslanıp çocuklar ne var ne yok diyor ya. Evet. Ya bu bir nefis arzusu işte. Bu cennette de olacak. Ama cennetteki... Kötülük emreden nefis bitmiş oldu. O kapıdan giriş yok artık. Evet. Hasetkin vesaire yok. Birinci olarak bu. İkinci olarak nefisle mücadele, tarikat erbabın işi değil, müminin işidir. Evet. Bu da Bu, öyle, bu çok müminin önemli. Müminin işidir. Yani zühdü, e, takvayı, verâğı, e, asabı kırma, mal etmek caiz mi? Yani, yani ashab kiram, sadece asaba. Yani, sadece asabın işi o. O orada bitti. İmam Azam'ın işi. Evet. Ehliyet Hasan Basri'nin işi. Radıyallahu anhüm cemian. Bu bir defa çılgınlık yani bu, evet. bu taksimatı kimse e, böyle sözünü bile yapamazsın. Evet. Namaz ne kadar benim de işimse ashab-ı kiramın işi olduğu kadar e, nefis terbiyesi de benim işim ashab-ı kiramın işi olduğu kadar. Evet. Bu da ikinci nokta. Yani nefis terbiyesi hepimizin işi. Birincide ne dedik? ...bu olmaz bir şey değil... allah Teala Teala'ya zulüm isnat etmiş oluruz o zaman... ...haşa... ...ama güçlü bir düşman... ...güçlü bir evet. potansiyel var orada yani... ...iki... ...bu hepimizin işi... ...belki de şöyle bakılıyor hocam... Ee, ...yani bu işi... ...bir mürşidin... ...önderliğinde yapılır bu iş... ...nefis terbiyesi işi... Ee, ...mürşid e, hadisesi de... ...tarikatta olan, tasavvufta olan bir şey... Benim böyle bir ilişkim olmadığına göre bu benim de işim değil gibi. Yani bir insan buradan şu çıkıyor. Bir insan mesela bir mürşide bağlanmadan da nefis terbiyesini gündemine alabilir mi? Nasıl alabilir? Hocam burada şunu söylemek lazım. ...en büyük mürşit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. ...hepimiz onun onun talebeleriyiz zaten... Mürşit, ...mürşitler de onun talebesi... ...yani Keban barajı Resulullah'tır sallallahu evet. aleyhi ve sellem... Ee, ...mürşit dediğimiz... ...hoca efendiler, şeyh efendiler... ...cep telefonunun şarj cihazı. ...o da oradan alıyor zaten... Evet. ...kendisi bir enerji üretmiyor yani fişe evet. takıyorsun... Evet. ...değil mi cep telefonunu seni bir gün idare ediyor... ...kendisi de elektrik alıyor zaten... Evet. ...dolayısıyla... ...yani esasen peygamber aleyhisselamdan alacağız bunu almak evet. zorundayız evet. ashab-ı kiram taşıyıcı hatlar evet. yani ana o keban barajından bize eleti getiren kablolar ashab-ı evet. Allah onlardan razı olsun mürşitlerin vazifesi çok fazla farklı bir şey değil yani bir şarj cihazı statüsünde o sadece evet. dolayısıyla bunu sanki özel bir kurummuş gibi müslümanların ayrıcalıklı skadrolarıymış gibi görmek yanlış bir defa. Ümmeti Muhammed'in içinde Ebu Hanife'nin Müslümanlığı farklı bir Müslümanlık mı fıkıh meselesinde? Bir onun namazı farklı mesela Övleyi 26 rekat mı kılıyormuş Ebu Hanife? Ya İslam hepimizin İslam'ı. Cennet hepimizin umudu. Cehennem hepimizin korkusu. E, dolayısıyla yani çok böyle lüks sınıfı gibi görmek yanlış. Belki de bu yani belli işte tasavvufu, tarikatları zevkleri için kullanan özellikle Hindistan ve Mısır'daki akımlar özellikle yer ismi zikrediyorum belli dönemlerde negatif anlamlarda kullanıldı. İmam Gazali zamanındaki batın iyi ekolleri tasavvuf adı altında da yer yer cahillikler yaptılar. Onlar örnek alınırsa e, o zaman yani biz İslam'ı orijinalinden almıyoruz demektir. Evet. Yani orijinallerine bakıp e, ortaya çıkarmak lazım. Dolayısıyla bir Müslüman'ın tasوفة girmesi, tarikata girmesi farz ayındır sözü doğru değil. Evet. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i imam edinmesi, onun peşinden gitmesi farz ayındır. Evet. Ahlakında vesairesi her yerinde. Becerebiliyorsa kendi başına. Ne ala? keşke herkes becerebilse. İşte burada belki bu becerebilme şeyinde problem çıkıyor hocam. Yani diyelim ki biz burada bir sohbet ediyoruz. Yani herhangi bir tasavvufi alakası, bağlantısı olmayan, herhangi bir tarikat bağlantısı olmayan insanlar da bizi dinliyor. Şimdi o insan da, ya bu benim de işim ve ben bunu e, başarabilirim gibi bir şeyin içine girmesi lazım. Değil mi? Ya yani o mesela nasıl girecek ki biz burada e, anlatabilirsek onlara, e, yani ya ben bu benim derdimdir, bunu yapmalıyım ben, ve bunu şöyle diyelim hocam. Ha, evet. Bir eczacı. Evet. Esnaf. Esnaftan bir eczacı. Bayan müşterisi geliyor. İlaç konusunda fıkhi dikkat etmesi gereken takva fıkhi boyutu olan uygulamalar yapıyor. Bunun tasavvufsuz, tarikatsız halini düşünelim. Bayan müşteri geldiğinde bayanın gözüne bakmadan ...hatta şu merhemi nasıl süreceğim dediğinde... ...bayan çırağını çağırıp tarif eder misin... Hı hı. ...diyen... ...takvayan harama bakmıyor. Evet. Kuruş haram kaçırmıyor. Eve gittiğinde eşine zulmetmiyor. E, sabahleyin namazı cemaatle kılıyor. Sabahtan sonra verdiğini yapıyor. Bu tasavvuf bu zaten. Evet. Ama bunu sağlayabilme oranı... ...bu toplumda yüzde bir mi bilmiyorum... ...belki binde bir. Evet. Bu Müslüman... Bunu sağlayamıyorsa yani şeriatının ona tarif ettiği şeyleri yapamıyorsa eczanede destek alması gerekiyor bunun. Evet. Bu desteğin adı hata savuf olmuş hata tarikat olmuş ne, ne alırsa alsın. Ben ondan ne istiyorum sabah namazını camide kıl diyorum. Namazdan sonra virt yap diyorum. Evet. Dükkana gelen bayana dikkat et diyorum. Senin mahremin değil dolayısıyla o bayan çıktığında kaç kilo olduğunu anlamamalısın o bayanın sen. Evet. Misal yani bu kadar gözünü koru çünkü Allah sana ne buyuruyor... Gözünü koru diyor. koru diyor. Müşteri yok, yapacağım bir hesap da yok. Aç bir sayfa Kur'an oku diyor. Evet. Değil mi Müslümanlık, <gülüyor> ya, tasavvuf ne veriyor insana bunları? bunları veriyor. veriyor, evet. Mümin kardeşin gelince alaka göster. Mümin olmayan gelince de saygı göster vatandaş olarak. Neyse ama müminin farkı senin yüreğinde belli olsun. Eğilir zikirsiniz beraber. Evet. Cami kardeşliği bir fark getirsin. Evet. Kimseye de zulmetme. Evet. Şimdi bunları sağlayamıyorsa destek al diyeceğim ben ona. Hı hı. Bu destekte de A tarikatına gittin. Evet. B tasavufuna gittin. Çok güzel. Devam ediyorsun. Bir ay sonra tekrar gelelim. Sen gittikten sonra bu bahsettiğimiz kriterlerde değişme oldu mu? Oldu. Nasıl oldu? Ezanı kapatmayı düşünüyorum. E olmadı. Acil çık tarikattan o zaman. Evet. Sen hayattan kopuyorsun çünkü. Evet. Olmadı. Çok güzel. ...hayattan koparan değil... ...hayatı Allah'a teslim eden tarikat tarikat... Evet. ...çünkü tarikatın Aslı Ebu Bekir radıyallahu anh'a dayanıyor... Evet. ...Ali'ye dayanıyor değil mi? Tabii ki... ...Ömer'e dayanıyor. Ömer e dayanıyor... ...zaten kıymeti yok onlara dayanmıyorsa. Evet. ...onlara dayanmayan tarikatı evet. tep gitsin... ...tabii onlar da Resulullah'tan... E, ...kim bu ev, adamlar evliyor, devlet yıkmış devlet kurmuş adamlardan evet, söz ediyoruz... Yani ...Ebu Bekir'den daha tarikatı erbabı kim olur... ...savaş bu yapmış... Hocam İslam devleti, devleti kurmuş. kurmuş. Devleti kurmuş İki yıl hilafette kaldı bu Bekir Radyalı, 14 On dört savaş yönetmiş hocam iki yılda. Evet. Bu şaka bir rakam değil ya. On dört savaş yönetiyorsun sen. Yani yıkılmak üzere olan... ...irtidat hareketiyle tehlikeye giren bir İslam'ı... ...yeniden kuruyor. E böyle bir adamın tarikatında... ...eczane kapatıp tarikatçılık olur muymuş? Evet. Bu olmaz. Elini ayağını çeker. Ben ona eczacı bey derim. Bak ilaç yan tesir yapıyor. E. Acilen bu ilacı bırak muadilini bul <gülüyor> Nedir muadili Bir tefsir dersine git evet. İki tasavvufta bir tane oldun Maşallah dünya dengesi de var Ahiret dengesi de var Fakat abdestin nasıl alındığını hala öğrenmedin Yanlış İlmihal olmayan tasavvuf tasavvuf değildir e Şeriatını bilmeyen e yani İki e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden değerli Neredeyse senin büyüyün böyle bir şey olur mu ya Böyle bir tasavvuf olur mu? Böyle tarikat olur mu? Sen nefsinin emrine girmişsin. Evet. Nefsinin ilah yap dediğini ilah yapmışsın. Ya bakın bu enteresan bir tespit yapıyorsunuz hocam. Yani adam tasavvufa giriyor. Nefsinin emrine giriyor. Ama <gülüyor> nasıl bir şey bu? Niye, niye? Allahu Teala ne buyuruyor? Nefislerini, hevalarını ilahlaştıranları görmüyor yani, musun diyor? diyor. Evet. Onun üzerine de Allah onların sapıklığını artırıyor. Evet. Allah onları damgalıyor bu sefer Şimdi sen tasavvufu İslam'ı yüceltmek, kendini de İslam'da iyi bir yere oturtmak için Bir merkez olarak görmen Gerekirken, İslam'ı Küçültüyorsun gözünde Bir de o hadis-i şerif var Malumunuz hocam, yani Cihat yapıyor adam Nefsi için cihat yapıyor değil ya mi? Fark etmeden. fark etmeden, infak ediyor Nefsi için ediyor İlim öğretiyor, nefsi için öğretiyor. En başta dedi ki nefs kontrol edilmek için vardır. vardır evet. Bu ise nefsinin emrine giriyor. Evet. Ne, nefsi ne istiyor ondan? Mesela A efendiye uy. A efendi de sana uyuyor, karşılıklı öv övgüler, karşılıklı muhabbetler, iltifatlar. E, İslam kazandı mı? Emri bil maruf yapıyor musun? Ailen senin merhametinin genişlediğini gördü mü? Evde daha affedici oldun mu? Çocuğunun sabah namazı kaçırmaması için başında bir saat bekleyecek kadar sabırlı mısın? Yani gelinin benim mesela çok basit gelini bir insanın e, hakkında konuşurken vallahi kaynatam çok bela bir adamdı ama tasavufa girdikten sonra ya bir melek gibi girip çıkıyor eve ha tasavuf bu işte. Evet tasavuf sana bir şey verdi. Öyle bir şey verdi ki Allah'ın kulları bile bunu gördü. Evet elbette İslam düşmanı biri. E, ...negatif görecektir, tasavvuftan sonra sakal bıraktı, şunu yaptı, bunu yaptı... ...yani o dış görüntüleri istihza konusu yapacak... ...onlar zaten namazı da öyle görüyorlar... Evet. ...onu biz dert etmiyoruz... ...yani nefis terbiyesi... ...kurumsal olarak... ...Allah'ın giderim bunu dediği bir cuma namazı gibi bir görev değil... ...cuma namazı kurumsaldır... ...evde evet. kılsan 20 rekat fazla olmuyor... ...olmuyor... ...değil mi bayram namazı olmuyor... Haccı ben gidip şimdi rahat rahat yapsam oluyor mu? Zülhecek ayında gideceğim. Yani kurumsal ve mevsimi olan bir ibadet. Nefis terbiyesi hayati bir gerçektir. Evet. Yani bunu biraz açalım hocam. Açalım. Yani, hayati, hayati bir gerçektir. Dolayısıyla... Ya belki her şeyin içini ruhunu oluşturan... Yani nefis terbiyesini biz bir kuruma havale ettiğimiz zaman kar edemeyiz. Evet. Bunu hayatı ne demek? Nefes aldığım her yer. Evet, evet hastane benim hayatımla ilgili acil bir yer. Ama ben hastaneye güvenip yaşamıyorum. Sağlığımı kendim koruyorum. Acil durumlarda hastaneyi kullanıyorum hayatım evet. için. Evet. E, tasavvufta e, veya tarikatta veya medresede neredeyse kuruma güvenip ben nefsimi salamam. Evet. Bunu bu sefer nef Nefsini bu kurum halleder. Etmez. Etmez. İşte öyle evet. bir, öyle bir iddia yok. yok. Neden neden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını kızlarını kızını karşısına alıp herkes secdesini yapsın diyor. Yani evet. kurumsa Resullattan aleyhissalatu daha iyi bir kurum olabilir mi? Evet. Yani kurumların kurumu işte kainatın efendisi niye hanımlarına garanti vermedi? ...kızına değil mi? Ya kızına. Ha. Mesela e, sahabi... ...sefine isimli... ...sahabesi... E, ne, ...çok memnun ediyor ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i... ...memnun ediyor da... ...hani diyor ya... ...iste benden bir şey bakalım diyor... ...o da ne diyor ya Resulallah, cennette yanında olayım yanında diyor... Olayım, ...kurumsal diyor. destek işte bu değil mi? Evet, Referans evet. istiyor... Ne yani. diyor Peygamberimiz? Ne diyor... E, ...madem öyle diyor... ...bana yardım et secdenle diyor... Secdenli. ...secdenle bana yardım et diyor... Evet. E ...yetmiyor Efendimizin referansı bu hususta... Yani ...ben seni alır götürürüm... ...nasıl olsa torpilim var falan... İste <gülüyor> benden ifadesi... ...iste benden ifadesi alıp götüreceğini gösteriyor... Evet. ...ama sen gideceksin... Evet, ...o sadece evet. önüne geçecek... Evet. ...dolayısıyla... ...tasavvuf ve tarikat... ...gerekli bir iş yapıyor... ...ama... ...tek başına el kaynağı değil... Evet. tek başına yeterli görüldüğü zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının üstüne çıkarılmış olur ki tasavvufun aslı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyütmektir zaten evet. o makamı bir hocam etmektir. zaten orada da bir irade söz konusu değil mi? Yani, tembellik bu aslında yani şöyle bir şey yani mürit dediğimiz kişi irade eden manasına evet. geliyor yani oraya Nefsimi zapturapt altına almak için giriyorum iradesini kuşanmak da gerekiyor. Yani onu kuşanmadığınız zaman dediğiniz gibi o müessese sizi yani böyle saldım çayıra gibi götürmüyor yani. Götürür ama götürdüğü yer Allah'ın rızası olup olmadığı belli olmaz. Evet. Bu sebeple yani herkes nefis imtihanındadır. ...ama nefsi açısından gevşek kararlar alanların imtihanı daha ağırdır. Evet. Bu sefer şirk karışabiliyor buna. Yani gizli şirk, riya işte karışıyor. Ee, aşırı tevazudan dolayı zillete düşülüyor. Mümin vakarlar... Gevşek karar dediğini söyleyeyim. Ne demek o? Gev <gülüyor> gevşek karar şu demek. Yani Mekke'ye giderim, Mekke'de rahat ederim. Evet. Bu bir gevşek karardır. ...yani o zemin... Senin... ...Mekke'ye gidince o garanti değil... ...asla değil... Evet. ...Mekke'den gitti Ebu Cehil cehenneme zaten... <gülüyor> yani, ...yani Mekke garanti olsa... <gülüyor> ...Ebu Cehil'i korumuş olurdu en evet, azından... Evet. ne Ebu Cehil cehenneme gitti... Tabii. ...maazallah... Evet. ...mesela tasavvufa girdim... ...tamam bundan sonra bize karada ölüm yok... ...bitti bu nefis batırdı adam artık... ...ne evet. demek karada ölüm yok... Yani... ...bir yığın tasavvuf adı altında... ...yapılanma var... ...o kadar yanlışlıklar da var ki... ...değil mi hocam? Hayır ben şunu... ...düşünüyorum. Şimdi tasavvufun... ...büyükleri var. Hasan Basri'ler, Fuday'liler... ...Abdülkadir'ler... ...Allah'ın az olsun. Evet. Şimdi bunların hayat tarzına... ...sözlerine bakıyorsun... ...yani adamlar... ...deyimlerindeyiz. Adamlar işte... ...o manada diyorum yani. Rical, işte. rical yani, gibi. Hayır. Biz adam diyoruz yani... ...beğendiksel. Adam rical. gibi adam. Ya adam. Adamlar... ...yahu... Yani yeni Müslüman olmuş milyonca günahı olan biri gibi konuşuyorlar hep. Hep. Hiç cennet böyle garanti maranti half, yok. Havf haline diye. Halbuki bize göre adam onlar yani. Evet. Değil mi? Mesela Hasan Basya hakkında bir kelime söyleyen oldu mu bu dünyada? Evet. değil bin Hiyad'ı beğenmeyen bir Müslüman var mı? Yani Abdülkadir Ceylani, mesela İbn-i Teymiye. Hep sanki şey. Evet ideal. Tasavvuf evet. düşmanı bilin. Abdülkadir Ceylani'yi öve öve bitiremiyor. evet. ...yani o bile İbn-i Teymiye gibi bir adam bile... ...Abdülkadir Ceylani'yi seviyor... Evet. Yani, ...takdir ediyor... ...e şimdi o adamlara bakıyorsun... ...ya ha düştü cehenneme düşecek... ...biraz şefaat edelim şuna... ...diyesi geliyor insanın... ...ama yani onun... kendi emin değiller... ...böyle bir laballik yok. yok... ...işi e, ciddiye alıyor... ...hep zapturaptı altında kendini... ...mesela bakıyorsun nefsini tarif ediyor... ...şeytan dediğin bu adamın nefsi herhalde... <gülüyor> ...zannediyorsun... Evet. Ya yapmıyorlar herhalde yani samimi çünkü kim elaya yapacak o yaşta. Evet, evet. Ama onun 500. silsilesinden belki bir tarikata intisap ediyor bir adam. Ah tamam, her kendim, şeyi bitirmiş. İşte bu salı verme hastalığı. Evet. Yani. Ya senin zirvendeki adamın ödü patlıyor. Sen bir perşembe günü bir zikir meclisine gidiyorsun. O ee, şöyle yani. derim hocam, şimdi bu mesela Allah dostu diye nitelleyebileceğimiz bu insanlar Allah'tan en çok Korkan insanlar. Çünkü azameti ilahi en ediyorlar. çok onu idrak ediyorlar. Yani, evet. evet. Bu sebeple, yani cami mesela, evet. cami Allah'ın evi. Evet. İbadet merkezi bir namazdan öbür namazı boş oturup beklesen gene sevap yazılıyor sana abdestli evet. olduğu sürece. Ama camide kıbleye ayak uzattığın zaman gıybet ettiğin zaman cami bir işe yarıyor mu? Ya. Günah sebebi oluyor aksine. Evet. Etosov camiden de daha kutsal bir makam değil ya. Yani esasen hayat kurtarıcı bir kurum. Evet. ...kuralsız ve disiplinsiz çalıştırıldığında... ...hayat bitiren bir kurum olabilir. Olabilir. Evet. Hastane enfeksiyonu kapıyorsun işte. <gülüyor> evet, yani evet. Buna hastane enfeksiyonu diyelim. Tedavi ha. için geldin. Hasta ziyaretine geldin, hastalanıp gittin. Evet. Gibi evet. olabiliyor. Bu sebeple nefis terbiyesi bizim... ...yani e, ciddi bir şekilde söyleyecek... ...beyin ameliyatı gibidir. Beyin ameliyatı gibidir. Böyle açıp da ekmek bıçağıyla yapılır bir şey değil. Evet. Dolayısıyla nefis terbiyesini yani tam uzmanına teslim olarak yapmak lazım. Bir de ileri geri konuşulur. Böyle işte şunu yaptık bunu yaptık denir bir iş değil bu. Neden? Çünkü bugün nefis terbiyeni yaptın. Dolayısıyla beş yıl garantili değil o. Bir de bu önemli hocam. Yani bir cihazı mesela bilgisayarı götürüyorsun... 6 ay içinde bozulursa bedava diyor tekrar. Evet. Nefsi on dakikalığına terbiye ediyorsun... ...zikir meclisindesin, rıkkate geliyor... ...huşuğu içerisinde ağlıyorsun... ...ah Allah dostları biz de yanınıza alsanız diyorsun... ...dışarı çıkıp bir kıybetle gider o. Evet. Yani bugün çok güçlüyüm ben değil mi? Sürekli teyakkuz hali. 24 saat. Dedik ki hayat bu. Evet. Hayat. Yani ben şimdi... Beni sağlıklı görüyor musunuz siz mesela şu yani, anda? Yani. Yani çok güzel. Bir dakika sonra mı? Garanti mi ediyor şu andaki bakışınız sizin? Değil tabii ki. Ya, şu anı siz yani, Bir veriyorsun. an geliyor. Allah korusun kalp tekleyi veriyor. Kalp tekliyor, beyin çiftliyor. Bir şey oluyor evet, yani. Bir evet. şey oluyor. Dolayısıyla nefsi böyle görmek gerekiyor. Evet. Onun için şeytan bize nefis mücadelemizdeki süreci ...bozdurmak için... ...o standartlarda hileler ürettiriyor. Evet. E ne yapıyor mesela seni... ...nefsini düzeltme sürecine girdiğini görüyorsa... Mesela? Mesela ne yapıyor bunu tasavvuftaki önemli örneklerdendir. Allah'ın dostları hep sabahlara kadar uyanık kaldılar. gafil gafil uyuyorsun diyor. Hmm. Dolayısıyla sen kalk teheccüd kıl diyor. Evet. Hatta sen neyine gerek hiç yatma bu gece diyor. Senin evet. çok geçmişin berbat çünkü gülüyor. Ve seni sabaha kadar namaz kıldırıyor. E şimdi camiye gitmeden 10 dakika bir kestir diyor. Evet. O 10 dakika sabah namazına mal oluyor. Sabah namazı gidiyor. E ne oldu şimdi? Nefis terbiye edeceğiz derken berbat olduk. Bir farzı kaybettik evet. Hayatı kaybettik. Kalp evet. krizi geçirdik. Evet. Her kaybolan sabah namazı geçirilmiş bir kalp krizidir. Ya. Kaç kalp krizine dayanabilir bu beden? Evet, bu, bu sebeple Nefis terbiyesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi yapacağız. Ashab-ı Kiram'ın yaptığı gibi yapacağız ve Ashab-ı Kiram'dan da çok önemli bir şey Ahmet abi isterseniz bunu vurgulayarak söyleyelim. Lütfen. Sahabinin bütünü hüccettir bizim için. Evet. Bireysel oldukları zamanda mübarek örneklerdirler. Evet. Yani kanun gücünde Uygulamamız asabi gramın bütün olarak yaptığı şeyler. Bütün olarak dediğinizde o zaman açalım Alice, biraz. Ömer, Ali, Enes hepsi aynı şeyi yapıyorlar. Hı hı. Ama bir tanesi de titizlik yapıyor. Mesela evet. İbn Ömer'in kitaplar hı. incelendiğinde Allah ondan da babasından da razı olsun gözünün kapağını kaldırıp gözünün içini de abdestte yıkadığı görülüyor. Hazreti Ömer'in oğlu, oğlu. Oğlu. Evet. Yani sünnet delisi. Evet. ...buna tam bizdeki <gülüyor> anlamda sünnet dilisi... Evet. ...Rabbim şefaatine nâil etsin... Efendimiz'in dolaştığı yerleri dolaşan biri... ...Mediye'de evet... ...şeriatımızda göz kapağının içini kaldırıp... ...içini yıkamak, için yıkamak yok. Yok. yok... ...üstelik caiz değil bu... ...göze evet. zarar bu çünkü... Evet. ...böyle bir emri yok allah Teala ama... ...İbni Ömer böyle bir adam... Evet. ...bunu alıp da... ...Müslüman aynanın karşısına geçip... ...gözünün içine hortumla su sıkarsa... Ömer Ömer'i taklit ettim diyemez. Yanlış evet. bir iş yapar. Evet. Neden? Bu nedenine girmemize gerek yok evet. ama ashabın bütünü bağlayıcıdır. <gülüyor> evet. Hadis rivayet ettiklerinde ...Rasulullah böyle dedi dediğinde Hazreti Said, o zaten din o onu evet. konuşmuyoruz zaten. Evet. Uygulama, bireysel uygulamalarını din olarak almıyoruz. Şimdi biz ashab-ı kiramı bile böyle bakarken mesela bir tanesi gece sabaha kadar uyumazmış. Ebu Hanife sabaha kadar... E, ...hatmedermiş. Alimallah, geçenlerde birisi sordu... ...aklın kabul ediyor mu seni bunun dedi. Dedim, benim aklım... ...Ebu Hanife'nin aklıyla... ...bir kovada durmuyor ki kabul etsin. <gülüyor> Aynı tavanın balığı değiliz bir tabi ya. Yani, kardeşim... ...diyor ki bana... ...çok güzel bir örnek bu. Bir defa diyor... E, Günle ...geceler yedi sekiz saat diyor. Sekiz saatte Kur'an okunmaz diyor. Ben de ona dedim ki siz çok İstanbullusunuz. Bağdat'ta sekiz saat mi? Bak bakalım. Ekvator'a yaklaştıkça sekiz saat değil geceler. Evet. Daha coğrafi farkı bilmiyorsun sen yani. Evet. Kaldı ki bu adamlar Kur'an mı okuyorlardı? Fatiha suresince başlayıp kendinden geçip... ...sonra o Kur'an'ı melekler mi tamamlıyordu? Alemlerinde değiliz biz o adamlar. Evet. Yani değişik bir... Kaderimiz bu kadarmış bizim nasibimiz. Evet. Adamlara melekler mi tamamlıyordu hatimleri belli değil ama Ebu Hanife hiçbir zaman... ...binlerce, milyonlarca fetvası bize intikal etti. Ee, en iyi Müslümanlık sabah kadar hatim indirmek demektir diye Demek, söz söylemedi. Evet, şey, evet, Dolayısıyla evet. onun mezhep olarak bize naklettiği din bizi bağlar. Evet. Bireysel ibadeti Bireysel duygularına Nefis terbiyesi olarak biz kendimizi rakip göremeyiz evet. Bu bir tuzak olur Yani kendimizi zorlarız Altında kalırız Bu tam şeytanın işine yarar evet, Şeytanın evet. işine yarar Dolayısıyla... Taşıyamayacağımız bir şeyin hani Din size galip gelir diyor Resulullah ezer, efendim Din evet. ezer sizi diyor evet. Bu din güçlüdür ...dinle tartışan altında ezilir. Evet. İnatlaşmanın gereği yok. Gereği. Bunun için ben bizi dinleyen kardeşlerimize... ...çok samimi bir şekilde... E, ...bir tavsiyede bulunuyorum. Şeriatımızın... ...ilkeleşmiş kuralları üzerinden... ...nefis terbiyesi yapalım. Mesela ne diyor? Gözlerinizi kontrol edin. Sen bilgisayarını kontrol et. E, bayan müşteriyle konuşurken... ...dikkatli yüzüne gözüne bakma kadının. E, o sana bakmasın. Yani allah Teala'nın sabit ayetlerinde, Peygamber efendimizin sabit sünnetinde, ashab-ı kiramdan kültür olarak bize taşınan şeylerde yeteri kadar ve fazlası var bu nefis terbiyesinin. Evet. Tarihte mesela Ebu Zer örneğini bulduğun zaman e, Müslümanları fakr-ı zaruret sahibi olmadıkça ...Ebu Zer'in Müslümanlığına göre cennete girmeleri mümkün değil. Mümkün değil, değil tabi. E, Ebu Zer radıyallahu anh Allah şefaatine nail etsin bizi... ...ayaklarını öpmeyi nasip etsin bize cennette... ...ne diyeyim başka yani öyle seviyoruz. Evet, evet. Ama... E, e, ölçüyor Ömer he? radıyallahu anh gibi bir adam sağa sola dolaşmasını yasaklamış... ...insanların aklını karıştırıyorsun demiş. Evet. E, çok önemli hocam bu yani... ...Ebu Zer'in düşmanı mıydı Ömer? Hayır. ya Senin geldiğin noktalar... insan ...insanoğlunun toplumun seviyesi değil... Evet. Yani bu toplum... Toplum o değil, insan yani, o değil. Yani Ömer'in Ömer toplumu Mecusiliği bırakmış gelmiş, ee. Rumluğu bırakmış gelmiş, Hristiyanlığı bırakmış gelmiş, Yahudiliği bırakmış gelmiş. Bir sürü yeni yeni nesiller var. Sen ise ilk günlerden Resulullah'ın bereketini görmüşsün üstünde aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla Ebu Zer olmak için o topluma bin sene daha lazım. yani. Evet. Bin sene daha lazım. Dolayısıyla Ebu Zer örneğinden yola çıkamayız. ...Abdülkadir Ceylani üzerinden yola çıkamayız. Ali bir hedef olarak onu korusun önümüze. Evet. Pratiği benim için hayal de olsa arzum budur. O noktaya kadar koşacağım ama evimizde gelip de Hasan Basri standartlarına göre bundan sonra yemek dersen... ...bu İslam'dan soğutma niteliği e, özellikle taşıyacak. İslam'dan soğutma hastalığı bu. Evet. Bile bile kendin iş becerememe hastalığına düşmüş olursun. Yani bunu... ...aynı yerde manevra yapıp durma, lastik eskitme e, araba kültürüyle konuşalım... ...lastik eskitmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bu, se... <gülüyor> Bu sebeple ashab-ı kiram blok olarak alınacak. Kur'an e, emirlerinde, hadis-i şerif emirlerinde ve dünya tepilmeden... Evet. ...avucumuzun içinde olarak, dünyayı biz kalbimize koymayalım, avucumuzun içinde bulunsun dünya bizim olsun niye kafirlerin olsun dünyada bizim olmasın evet dünya tepilmeden iki ibadetler arasında Allah'ın emirleri arasında kalite ayarlamasını biz yapmayacağız bu çok büyük tehlike şimdi azıcık açalım açalım azıcık. bu çok önemli şimdi Rabbimiz ne buyuruyor zikredin diyor evet bu Allah'ın emri mi emri Aynen. bunda bir tereddüt var mı yok. Ee, ...müslümansan yok Kafir bundan tereddü eder Cihat emrediyor mu Allah? Emrediyor allah Teala namaz emrediyor mu? Ediyor Oruç emrediyor mu? Ediyor Bunların bir kısmını şu vakitte yapılacak buyurdu mu? Buyurdu Bir kısmı farzdır bir kısmı nafiledir buyurdu mu? Buyurdu Bunlarla oynayamayız biz Nafileyi farzın yerine taşıyamazsın Namazın yerine orucu getiremezsin Mesela infak edin Allah buyuruyor. Sadaka verin. Sadakayı haccin yerine oturtamazsın. Mesela çok sorulan bir sorudur. Adak yaptım, keseceğim koyunu verecek kimse yok. Üstelik koyun et yemiyor bizim buradakiler. Onun yerine para versem olmaz mı? Olmaz. Evet. Kesersin, yiyen olmazsa çöpe atarsın. Ne yapalım? Niye? Allah'ın şeriatına biz şekil getiremeyiz bir daha. Evet. Bitti. E, bir işe yaramıyor bu. Yaramıyorsa yaramazsın. O yarayacağı en büyük iş senin... ...o emre itaat etip etmeyeceğin de zaten... ...sen itaat et... ...başka işe yarayıp yaramayacağına da karışma... Evet. ...o allah Teala'nın takdiridir... ...yani bir Müslümanın nefis terbiyesi yaparken... ...eczaneden karma ilaç seçme hakkı yoktur... Evet. ...nefis terbiyesi ne demek... ...kendi kafasına göre... ...asla... Evet. ...nefis terbiyesi... ...bir Müslümanın... ...nefsinin azacağı noktaları kontrol etmesi demektir... ...bu azma eğer... ...mesela... ...obesiti olacak şekilde çok yeme şeklindeyse nefis terbiyesi oradan başlayacak. Evet. Göz hastalığı varsa, internette kontrol edemiyorsa kendi nefis terbiyesi orada başlayacak. Gerekiyorsa Müslüman mesela nefsini nerede kontrol edemiyor? Namehreme bakışta kontrol edemiyor. Olabilir mi? Böyle bir olur. Olur. Herkesin hastalığı. Çünkü her nefsin kudurduğu alan başka. ...şöyle bir şey geliyordu başta... ...hocam bu zamanda nefis terbiyesi... ...nasıl olur diye... ...kafamda size de sanıyorum... ...öyle bir şey yazmıştım... <gülüyor> yani ...sanki bu zamanda... ...diyelim ki gözü... E, ...namahrebe... ...ben de ona geliyordum ha, ama evet, farklı bir başlıkla tamam. gelecektim... ...yani bu, bu zamanın... ...fitnesi... ...bu zamanın terbiyem... ...eğitimim anlamına geliyor benim evet. için... ...e bu Cehil'in terbiyesi... ...nereden gerekiyordu... ...ana baba kültürü, aile kültürü... ...ırkçılık... Evet. ...ondan sonra putçuluk... ...onun da imtihanı uydu... Evet. ...o nefsini putçulukta kontrol edemedi... ...ırkçılıkta kontrol edemedi... ...ki otorite olmakta... ...ya o otorite... ...onun başı vardı, Mek ona itiraz, evet. ...gelenek olarak... ...onun üstüne is isyan etmiyordu zaten... ...yani aynı kafa oldukları <gülüyor> için bir itirazları evet. yoktu... ...Ebu Süfyan onun ağasıydı mesela... ...şimdi... Burada beni bugün Rabbimden ne uzaklaştırıyor? Hı. İnternet mi uzaklaştırıyor? Benim nefsimi kontrol etmem gereken alan bu. Mesela beni sabah namazına kalkma, namaz kılmada mı sorun yaşatıyor? Gece uyku düzenim mi bozuluyor? Veyahut da mesela ticaret yapıyorum haram mı karışıyor ticaretime? Veyahut da siyasetçiyim, siyasetim sürekli yalandan mı kaynaklı, kayrımı mı yapıyorum? Arkadaşlarımı mı işe alıyorum ehil olmadıklar halde? Veyahut da işte bir ihaleye girdim, ihalede arkadaşlarımı şöyle böyle kayırdım. Yani herkesin evet. imtihanı ayrı. Namaz herkese emir. Ama namaz kıldığı halde faiz yiyen var. Onun evet. imtihanı orada. Oruç herkese emir. Ramazan'da herkes oruç tutuyor görüyoruz. Evet. Ama akşam da beş yıldızlı otellerde kokteyl yapıyor. Güyada oruç tutuyor. Evet. Yani oruç orada nefis terbiyesi için gerekmiyor artık. Evet. Oruçtan sonrasına takılması evet. gerekiyor. Bu sebeple benim imtihanımı Rabbim nerede bana Murat buyurduysa benim nefsimi terbiye etmem de orada gerekiyor demektir. Burada bir farkında olma problemi var mıdır? İşte mürşit burada gerekli. Evet. Veya bu mürşit, mürşide ulaşıncaya kadar da şeriatın temeli bilinmesi lazım. Neler hmm. farz neler haram. Mesela e, Allah'ın farzları bilinecek ki ben eksik mi yapıyorum fazla mı yapıyorum bileyim. Tabii. Bunun için zarurat-ı diniye dediğimiz dinin temel yapısını oluşturan kültür evet, çocuklara dinler. verilmeli. Evet. E, bir Müslüman geldiğinde <gülüyor> yani ben İslam'ı öğrenmek istiyorum diye e, geldiğinde temel yasaklar ve temel e, emirler öğretilmeli. Mesela Üstad'ım bilmiyorum siz hiç hissediyor musunuz? Şöyle bir kitap arzusu e, hep benden bekleniyor. Yani bana bir kitap tavsiye et. 300 sayfa, biz onu ayrıca okuyalım. Ayrıntılara hmm. girmeden İslam'ın özetini bilelim. Evet. Mesela yüz, değerli toplu bir İslam e, benim, bilgisi. Şimdi zihnim çerçevesi. zihnimdeki şeylere bakıyorum. 100 paragrafta İslam özetlenir geliyor bana. Bu temel yapı itibariyle. Hmm. Ömründe bir kere hacca gitmek zorundasın. Hacci ifrat mıdır, tefrit midir ya? Bunlar sonra öğrenirsin. Ayrıca öğrenirsin. O gelsin hac ekseninde miyim ben diye merak etsin. Evet. Hac bir paragraftır aslında. 30 gün her yıl oruç tutmak zorundasın ve bu Ramazan ayındadır. Bitti orucu bu. Ondan sonra şırıngayla bozulur mu? ...nargile içenlerin yanından geçtim, oruç bozulu ...ya bunlar çok uzaktaki şey... ...ya yani bunları sonra o merak edip öğrenecek zaten. Yani hiçbir zaman... ...aileni dağıtarak, annenden babandan uzaklaşarak Müslüman yaşayamazsın. Mesela. Bir, bir madde mesela. Böyle bir şeye niyetim var ve Allah da... İnşallah, yaptım hocam. Yani. ...beşer dakikalık videolar şeklinde bunu yapmayı düşünüyorum. Hmm. ...beş dakika, dört buçuk dakika... ...ama hata, bir değerli yani... toplu kitap da olsun... ...hocam, yani şöyle bir şey... E, ...insanların devamlı... ...yanında taşıyabileceği, başvurabileceği... ...kendisini o çerçeveye... ...oturtacağı... ...yani ben bu kitaptaki... ...mesela bu yüz paragrafın... ...şu kadarını tamamladım, şu kadarını tamamlamak için... Evet. ...azmı cezmi kastettiğim gibi... <gülüyor> Az bir cezbe kast, eski bir kavram. Yüzde <gülüyor> yüz karar verdim evet, diyelim buna evet. Şimdi mesela hatta bunun dizaynı bile çok farklı yapılmalı. Evet. Yani inşallah. kitap standartı dışında karşısında artı eksi yazılacak bir boyutuyla hmm, arkasında testler olacak. Bunu yaptım. Olacak. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Bu eksik kaldı. Hocam herhalde bu zamanın e, alimliği de bu, bu zamanın e, dengesi de bu. Ee, ...bu zamanın... ...belki de kurtarıcı çalışması da bu... ...yani on ciltlik kitapların... ...kim tarafından ne zaman okunacağı... ...ihtimale yok yani, artık yani... yani ...çok... Hani, e, ...böyle şeyler tasavvur etmemiz lazım... Nefis, ...nefis konusunda da... ...herkes... ...nerede arıza hissediyorsa ki... ...onu nereden çıkardık... ...ne, ne bilecek daha ...alkolün haram olduğunu bilecek... Dilecek. ...yani yazacağız o mal... ...86. mal... ...etil alkolün bulunduğu her şey sana haramdır... ...bitti... Evet. Etil alkollü nesnelerden... ...koruyacaksın kendini... ...gibi... Ee, ...burada bir tavsiyem benim... ...şimdi... E, ...mesela... ...sabah namazı kılamayan, nefsine orada mağlup olan biri... ...mesela... E, ...namehrame bakmada erkek veya kadın... ...gözüne hakim olamayan biri... Hocam, ...şunu da şey yapayım da... Ya yani ...bir... ...bilemediği için... E, ...bu işleri... ...sağlıklı yapamayan var... Bir de bildiği halde nefis zaafı gösterenler var. Yani ikisine de bizim yani nefis terbiyesi konusunda bir şey vermemiz lazım. Herhalde ben ikisine de veriyorum Doğru, şu anda. Tabi, tabi. Şimdi biz ne dedik? Mürşide gitsin dedik. Evet. Ben diyorum ki mürşide gitse mürşide kendisini istediği gibi anlatacak zaten. Mürşit ne yapsın ona zaman. Evet. Bu zamanda Allah bir nimet daha karşımıza çıkardı. Psikoloğa gitsin. Evet. Ama dindar Bizim, psikolo. El herhalde hocam ben... Anlatacağım. Ben sabah <gülüyor> namazına kalkamıyorum. Her gece karar veriyorum. Bugün ergen yatacağım. Yatamıyorum. Ne yapmam lazım desin. Psikologdan o ön kültürü alsın. Bizim Mehmet Dinç Bey'e gitsin. E gitsin. <gülüyor> Tavsiye <gülüyor> ederiz hocam. Ön <gülüyor> evet. kültürü alsın. O ona beş seans geleceksin desin. Beş seans gitsin. Bu birikimle bu dosyayı alıp bir mürşide gitsin. Evet güzel. Bir mürşide gitsin. Çünkü... Ee, mürşit dediğimiz insan da bazı dinle gitt diyecek ona vakti yok yani beş kişi on kişi değil 80 milyonluk bir ülke değiliz ve 80 bin tane de mürşitimiz yok ortada. Evet. Yani mürş ticaret yapmayan bizim kitapları al bizim dergiyi al demeyen e, kendi evladı gibi gören bir mürşit kıtlığı var hocam yani mürşit de öyle evet. bol değil. Doğru, Bir doğru. tane güneş doğuyu akşam sen onu yakalayacağım derken sönüp gidiyor zaten. <gülüyor> yani e, bizim başımıza gelen büyük afetlerimizden biri de Allah dostlarının gitgide azalması ve kalitelerinin düşmesidir. Evet. evet. Yani kalitesi evet. düşüyor. Bu da zaten hadislerde Allah alimleri alıyor. Alimleri almakla ilmi tüketiyor Allah. Yani evet. bu, bu, bu bir bela başımızdaki büyük bir musibet. Dolayısıyla... Bir iki dakika evet. var hocam. Yani bu zamanın <gülüyor> evet. musibetlerini tespit edelim. Evet. evet. Ee, bu zamanın musibetlerini gidermede zamanın bilimsel gelişmeleri olan psikolojiden istifade edelim. İstifade edelim. edelim. Pedagojiden istifade edelim. Evet. Mürşit olan insanlar da bunun artısı ve koruyucu kalganı olsunlar. Evet, güzel. Eğer biz mürşitlerin sadece işte perşembe akşamı sohbetini dinledik deyip geçiştirirsek ilacı da kalitesiz hale getirmiş oluruz. İlacı kullanmamış oluruz. Şimdi bundan 200 sene önce 400 sene önce bir mürşit vardı. Bir adam heybesini doldurup yiyeceğini, içeceğini koyup gidip onun tekkesinde 20 gün, 30 gün onunla kalıyor. Halvete çekiliyordu. 40 gün kalıyordu. Öyle bir imkan alışveriş, şu an anda... Alışveriş. O farklı bir alışveriş. O yüzde yüz etki ediyordu. Evet. Yani bir tür anne oluyordu ona, evet. emziriyordu, emziriyordu onu. Aynen. Yeniden kundaklayıp köyüne gönderiyordu. Evet. Ondan sonra da senede bir defa, üç senede bir defa onu ziyarete gitti mi şarj olup geri geliyordu. Evet. Bir edep kültürdü. Şimdi bunların iki noktası var. Birincisi simge olarak bu külah, sarıha yelek çeşidine indirgendi. Bu bir bela, bir afet evet, bu. Evet. Yani o yeleği giydin mi kurtuldun gibi anlaşılıyor. Bu bir oyalanma. İki müthiş bir Müslüman nüfusu patlaması var elhamdülillah. Öyle insanlarla bir ay iki ay oturacak bir vakit yok. Evet. Yani bazen... Bir yılda bir kere... Ee, ...yılda bir kere mevla, mevla de... ...karşıdan selamlaşıyorsa o yetiyor. yetiyor... ...yani evet. çok çok ihtiyaç var... Evet. ...bu bireysel... ...hizmet boyutunda zorlanmış bulunuyoruz... ...gerekiyorsa psikoloğa para verip... ...muayene ücret parası verip... E, ...yetiştireceğiz... ...burada umuyorum siz diyeceksiniz ki... ...geliyor bana... ...o zaman psikologlara... E, ...tasavvuf kültürüyle... ...uzmanlaşın diyeceğimiz bir alan... ...mesela Mehmet kardeşimiz ne yapsın... E, tasavvuf terbiyesini beraberinde otursun. Biz Mehmet Dinç ile evet. İhya Ülümüddin'i bu maksatla okuduk. Öyle mi? Ne güzel, ya, ne güzel. O Avustralya'dan yeni dönmüştü. Oturduk. Cuma sabahları e, İhya Ülümüddin'i psikolog gözüyle ben oh, maddeleri oh, özetledim. Güzel. Bu da psikolojinin burası buraya giriyor dedi. Sonra dedi ki hocam yıllarca tahsiri gerek yok ya bu, bu ihya yeter demiştim Mehmet, o evet, zaman. İhya, tam bir psikolog tabi gazali Allah müthiş bir psikolog Allah razı olsun Amin. hocam <gülüyor> vaktimiz doldu aslında söylenecekler bitmedi Allah razı olsun ama e, güzel bir sohbet oldu nefis terbiyesi üzerinde konuştuk değerli dinleyiciler muhterem Nurettin Yıldız hocamla bu zamanda nefis terbiyesi, bu nefis zamanda, tezkiyesi evet. üzerinde konuştuk. Daha konuşulacak bir konu. Ee, gündeminize alın inşallah. Gündemimize alalım bu konuyu ee,